İslami davette ciddiyet ve sorumluluk, Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Yalnız O'na hamd eder, yalnız O'nu tesbih ederiz. Salat ve selam O'nun Resulüne, fak aline ve ashabının üzerine olsun. İslam davası ciddiyet ve sorumluluk ister. Bu dinin sahibi Allah, önderi Resulullah, kitabı Kur'an'dır. Çerçevesi bu olan bir davaya intisap edenlerin ilk özelliği ciddiyet olmalıdır. İman ettiğimiz, kendine kul, davasına müntesip olduğumuz Allah subhanehu ve Teala kendini şöyle tanıtmıştır. O Allah ki, ondan başka ilah yoktur. Görülmeyeni de, görüleni de bilendir. O Rahmandır, Rahim'dir. O Allah ki, ondan başka ilah yoktur. Mülkün sahibidir. Kutludur, esenlik verendir, güven verendir, gözetip koruyandır, yücedir, her şeye buyruğunu geçirendir, pek uludur. Allah onların ortak koştuklarından münezzehtir. O, yaratan, yoktan var eden, şekillendiren Allah'tır. En güzel adlar O'nundur. Göklerde ve yerde ne varsa O'nu tesbih etmektedir. O, yücedir. Hikmet sahibidir. Haşr suresi 22-24 Başka bir yerde Allah kendinden başka ilah olmayan ilahdır. O sürekli diridir ve yarattıklarını sürekli koruyup gözetendir. O'nu ne bir uyuklama ne de uyku tutar. Göklerde ve yerde ne varsa hepsi O'nundur. O'nun katında kendisinin izni olmadan kim şefaat edebilir? O, onların önlerindekini de, arkalarındakini de bilir. Onlar, onun ilminden dilediği kadarından fazla bir şeyi kuşatamazlar. Onun kürsisi, gökleri ve yeri kaplamıştır. Bunları korumak ona güç gelmez. O, çok yüce, çok büyüktür. Bakara Suresi 255 Doğu da Allah'ındır, batı da. Her nereye dönerseniz Allah'ın yüzü, kıblesi orasıdır. Şüphesiz ki Allah kuşatandır, bilendir. Bakara Suresi 115 Göklerde ve yerde ne varsa Allah'ındır. İçinizdekini açığa vursanız da, gizleseniz de, Allah sizi onunla sorguya çeker. Sonra dilediğini bağışlar, dilediğini azaplandırır. Allah her şeye güç yetirendir. Bakara Suresi 284 Gerçekten sizin Rabbiniz,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 Rabbinin yakalaması pek şiddetlidir. İlkin var eden, sonra yeniden dirilten O'dur. O çok bağışlayan, çok sevendir. Arşın sahibidir. Pek yücedir. İstediğini yapandır. Buruc Suresi 12-16 Rabbimizin sıfatlarından sadece birkaçı bunlar. Böylesi yüce sıfatlara sahip olan bir ilaha ciddiyetsiz, sorumluluk şuuru taşımadan kulluk edilebilir mi? Müntesibi olmakla şeref duyduğumuz İslam davasının tek ve yegane sahibi Allah'tır. Ve O'nun davasına ancak ciddiyet sahibi insanlar sahip çıkabilir. Kendimize önder kabul ettiğimiz Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemse andolsun ki Allah müminlere büyük bir lütufta bulundu. Zira daha önce açık bir sapıklık içinde bulunuyorlarken onlara, kendi içlerinden kendilerine Allah'ın ayetlerini okuyan kendilerini temizleyen ve kendilerine kitap ve hikmeti öğreten bir peygamber gönderdik. Ali İmran suresi 164. And olsun ki içinizden size öyle aziz bir peygamber geldi ki sizin sıkıntıya uğramanız ona ağır gelir. Size çok düşkün, müminlere çok şefkatli ve merhametlidir. ''Eğer senden yüz çevirirlerse de ki, Allah bana yeter, ondan başka ilah yoktur, ona dayandım, o büyük arşın sahibidir.'' Tevbe suresi 129 Andolsun olsun ki Allah'ın peygamberinde sizin için Allah'ı ve ahiret gününü uman ve Allah'ı çokça ananlar için güzel bir örnek vardır. Ahzab suresi 21 Ey Peygamber! Biz seni şahit, müjdeleyici ve uyarıcı olarak gönderdik. Ve onun izniyle Allah'a çağıran ve aydınlatıcı bir kandil olarak. Ahzab Suresi 45-46 Nun! Yemin olsun kaleme ve yazdıklarına. Rabbinin nimeti sayesinde sen bir mecnun değilsin. Hiç şüphesiz senin için bitmez tükenmez bir mükafat vardır ve hiç şüphesiz sen tek büyük bir ahlak üzeresin. Kalem suresi 1 4. Bu vasıflara sahip olan bir önderin davasına sahip çıkmakta da ancak ciddiyetle mümkündür. Böyle bir önderin sorumluluklarının bilincinde olmayan inanç ve amelde lakaît insanları davasının müntesibi olarak kabul etmesi mümkün değildir. Hayat düsturu olarak kabul ettiğimiz davamızın programını barındıran Kur'an ise, ''Bu Kur'an'ı bir dağın üzerine indirseydik, muhakkak onu baş eğmiş, Allah'ın korkusuyla parçalanmış görürdün. İşte biz bu örnekleri, belki düşünürler diye insanlara veriyoruz.'' Ahzab Suresi 21. Bu Kur'an, Allah'ın dışında birilerince yalan isnatlarla oluşturulmuş değildir. O, kendinden öncekinin tasdiki ve kitabın ayrıntılı kılınmasıdır. Kuşku ve çelişme yoktur onda. Alemlerin Rabbindendir o. Yunus Suresi 37 De ki, Yemin olsun eğer insanlar ve cinler şu Kur'anın bir benzerini getirmek üzere bir araya toplansalar, birbirlerine de destek olsalar, onun bir benzerini yine de ortaya getiremezler. İsra Suresi 88 Ciddiyet sahibi olmayan insanların, bu ağırlıkta bir kitaba sahip çıkmaları da yine aynı şekilde düşünülemez. Dağları eritip, parçalayan ve benzerini getirmekten aciz olunan bir kitap, ancak bu hassasiyette insanlar için düstur olabilir. İslam davasının nedenli bir ciddiyet istediğini anlamak için bir çerçeve çizdik. Amacımız, mukaddime olmasını umduğumuz bu satırlardan, İslami hareket mensuplarının üzerine düşeni alması ve bir daha düşünmesini sağlamaktır. Hepimiz insan olmamız hasebiyle unutkan olduğumuzu ve zaman zaman gaflete düştüğümüzü kabul ediyoruz. Yolun başında hissettiğimiz heyecan ve dert edindiğimiz konular itibariyle ancak ciddiyetimizi muhafaza edebiliyor, buna bağlı olarak da İslami davaya yakışır bir fert ve hizmet ehlinden olabiliyoruz. Zamanın ilerlemesi imanın zayıflaması ve ilgi duyduğumuz konuların değişmesiyle de, bizlere ciddiyet veren dinamikleri yitiriyoruz. Bunun yanında, aynı şeyleri tekrar etmenin getirdiği bıkkınlık veya kanıksama hali de, davaya hizmette elzem olan ciddiyetimizi zedeleyebiliyor. Ancak nasihatleşme, hatırlatma ve eksikliklerimizi gündeme getirerek bu sorunu aşabiliriz. Şurası bir gerçektir ki, bu dava, Lakayet insanları kaldırmaz. Kendi temiz, menbaı temiz, hedefi temiz olan bir dava buna uygun bireyler ister. Yaşadığı hayatı espri üzerinden okuyan, gülmek ve eğlenmek için yer arayan, gerekli gereksiz her konuda konuşan ciddiyetsiz insanın bu aziz davaya zarardan başka katkısı olamaz. İslami hareket ve İslam davası haddi pak olsa da Dışarıdan bakan insanlar onu müntesipleri aracılığıyla tanır. Kendini ona ismen nispet eden ve onun savunuculuğunu yapan her Müslüman, temsil misyonunun farkında olmalı ve ona göre davranmalıdır. İslam davası 1400 sene önce yaşayan nesil tarafından en güzel şekilde temsil edilmiştir. Ancak her nesil kendi zamanının temsilcilerini baz alarak bu davaya not veriyor. Müşrikler, Allah Resulüne iftirada bulunup vahyi Allah'tan değil de şeytandan aldığını iddia ettiklerinde ve onu şairlikle suçladıklarında Allah subhanehu ve Taala onlara şöyle cevap vermiştir. Şeytanların kime indiğini size haber vereyim mi? Onlar her yalancı günahkara inerler. Onlar kulak verirler. Çoğu da yalancıdırlar. Şairlere ise azgınlar uyarlar. Onların her vadide başıboş dolaştıklarını ve gerçekte yapmadıkları şeyleri söylediklerini görmedin mi? Şu Ara Suresi 221 226. Bu ayete dikkat edilirse Allah iki iddiaya da direkt cevap vermemiştir. Muhammed sallallahu aleyhi ve selleme şeytanlar inmiyor veya o bir şair değildir dememiştir. Bunun yerine şeytanların ancak yalancı ve günahkarlara indiğini haber vermiştir. Müşriklerin ikrarıyla Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem yalancı da değildir günahkar da. Devamında Allah, şairlere ise azgınlar uyarlar buyurarak adeta sahabeleri işaret etmiştir. Şayet Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem şair olsa, ona ashab gibi ciddi, davasında samimi olan insanlar tabi olmazdı. Ona, şairlere tabi olan, azgın, başıboş dolaşan ve söylediğini yapmayan insanlar tabi olurdu. Oysa sahabe böyle değildi. Onlar davalarında o denli ciddi ve samimiydiler ki, bu uğurda her şeyden vazgeçmiş ve canları pahasına Muhammed sallallahu aleyhi ve selleme tabi olmuşlardı. Bugün İslam'a ve Müslümanlara yönelik her türlü suçlamada, İslam davasının ashabı olan bizlerin de, sahabet tavrını takınmamız gerekmez mi? Şayet İslam için iddia edilenler doğru olsa, bu samimiyet ve ciddiyette olan insanlar bu davaya tabi olmazdı sözü bizim halimizin yansıması olmalıdır. Diyebiliriz ki, bu şerefli harekete mensup olmanın şükrünü eda yollarının başında davayı hakkıyla temsil etmek gelir. Bu da şuur, samimiyet ve en önemlisi ciddiyet ister. Sözlerde ve ahitlerde ciddiyet. Bunun dışında Allah Subhanehu ve Teala ile yaptığımız İslam sözleşmesi gelir. Ki bu da itikadımızdır. Müslümanın akidesinde ciddi olması şarttır. Bu sebepten ötürü Allah Subhanehu ve Teala insan henüz vücut bulmadan ondan söz etmiştir. Hani Rabbin Adem oğullarının sırtlarından soylarını, zürriyetlerini almış ve Onları kendi kendilerine karşı şahit tutmuştu. Ben sizin Rabbiniz değil miyim? Onlar, evet Rabbimizsin, buna şahidiz demişlerdi. Kıyamet gününde, biz bundan habersizdik demeyesiniz diye. Yahut, daha önce babalarımız ortak koştular, biz de onların artlarından gelen bir nesildik. Batıla çalışanların yaptıklarından dolayı bizi helak eder misin demeyesiniz diye. Araf Suresi 172 173. Ayeti kerimeye dikkat edildiğinde söz alınmasının hikmeti de detaylıca beyan edilmiştir. İnsan bu sözde taraf olarak Allah'ın ciddi olduğunu ve bununla özürleri keseceğini öğrenmiştir. Ve asıl istenen karşı taraf olarak insanın ciddi olması ve bu söze bağlı kalmasıdır. Çünkü bu sözden sonra insanın öne süreceği tüm bahaneler artık geçersizdir. Öyleyse insanın öncelikle itikadını muhkem naslarla öğrenip anlaması, akabinde inancını sürekli canlı tutacak eğitim faaliyetlerinde bulunması gereklidir. Samimi ve ciddi bir itikad için, itikad asılları canlı olmalıdır. Ehlinden ders alma, dinleme, sahih kaynakları okuma bu faaliyet kapsamındadır. İnsan itikadı uğruna, en ağır bedeli ödese dahi bu çalışmaya muhtaçtır. Çünkü şeytanın insandan elde etmek istediği ilk şey, itikadi sapmadır. İtikadi sapma, ameli sapmanın başlangıcıdır. İslam itikadını en iyi şekilde öğrenmiş ve bu uğurda bedel ödemiş sahabe dahi, bazı asıllar canlılığını yitirdiğinde, itikadi yanlışlıklar yapabilmişlerdir. Resulullah Hudeybiye'de bize, Geceleyin yağan yağmurun peşinden sabah namazı kıldırmıştı. Namaz bitince cemaatin önüne geçti ve Rabbiniz ne dedi biliyor musunuz buyurdu. Cemaat, Allah ve Resulü bilir dediler. Allah Teala, kullarımdan bir kısmı bana mümin, bir kısmı da kafir olarak sabahladı. Allah'ın fazlı ve rahmetiyle bize yağmur yağdırıldı diyen bana mümin, Yıldızlar nedeniyle yağdırıldı diyen de inkar edici olarak sabahladı. Kim de, ''Falanca falanca yıldız sayesinde bize yağmur yağdırıldı.'' dediyse, ''O da bana kafir, yıldıza mümin olarak sabaha erdi.'' dedi, buyurdular. Buhari, Müslim Bu hadise, Hudeybi Antlaşması döneminde cereyan etmiştir. İtikadı için ölmeyi dahi göze alan insanların, Zaman içerisinde böyle bir hataya düşmüş olmaları bizleri düşündürmelidir. Ve itikat eğitimine yönelik faaliyetlerin öneminin anlaşılmasını sağlamalıdır. Bazı malumatlar tekrar kabilinden olsa dahi büyük maslahat gözetilerek sabredilmeli ve bunun ecir ve faydası Allah subhanehu ve teâlâdan istenmelidir. Kur'an-ı Kerim'de itikadi konuların defalarca tekrar edildiğini görüyoruz. Bunun birçok hikmeti olması yanında, bir hikmeti de, tekrarın ve süreklilik arz eden eğitim faaliyetinin faydasıdır. Bu bağlamda verdiğimiz sözlerden biri de, içinde bulunduğumuz İslami Camii'ye yönelik ahit ve sorumluluğumuzdur. Bu da, ciddiyet isteyen ve samimiyetle yapılması gereken işlerdendir. Allah Subhanehu ve Teâlâ, bu konuda en güvenilir insanlar olan rasullerden dahi söz almıştır. Hani biz peygamberlerden kesin söz almıştık. Senden de, Nuh'tan da, İbrahim'den de, Musa'dan da, Meryem oğlu İsa'dan da. Onlardan sağlam bir söz almıştık. Ahzab Suresi 7 Allah peygamberlerden, Ben size kitap ve hikmet verdim. Daha sonra sizin yanınızda olanı doğrulayıcı bir peygamber geldiğinde, ona kesin olarak inanacak ve kendisine yardımda bulunacaksınız diye söz almıştı. Bunu kabul edip bu husustaki ağır yükümü üzerinize aldınız mı?" dedi. Onlar da "Kabul ettik." dediler. Allah da "Öyleyse şahit olun. Ben de sizinle birlikte şahitlerdenim." dedi. Ali İmran suresi 81. Buna binaen rasuller de kendi yol arkadaşlarından söz almıştır. İsa, onların inkarcılığa yöneldiklerini sezince, Allah'a giden yolda benim yardımcılarım kimlerdir, dedi. Havariler, biz Allah'ın yardımcılarıyız, Allah'a iman ettik. Bizim Müslüman kimseler olduğumuza şahit ol, dediler. Ali İmran Suresi 51 Aynısını Allah Resulü de yapmıştı. Gerek Akabe'de, gerek savaşlarda,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 Allah'tan getirdiklerine bilerek ve inanarak sana biat ediyoruz. Biz Rabbimize ve Rabbine biat ediyoruz. Allah'ın eli ellerimizin üzerindedir. Kanlarımız kanınla, ellerimiz elinledir. Kendimizi, evlatlarımızı, kadınlarımızı esirgeyip koruduğumuz şeylerden seni de esirgeyip koruyacağız. Eğer bu ahdimizi bozarsak, Allah'ın ahdini bozan bedbaht insanlar olalım. Resul, Bedir günü ahitlerini onlara tekrar ettirmek suretiyle hatırlatmıştır. Ey Allah'ın Resulü! Biz sana iman ettik. Senin getirdiğin Kur'an'ı ve İslam hakikatlerini tasdik ettik. Sana mutlak bir şekilde itaat etmek üzere biat ettik. İstediğiniz yere gidiniz. Bizden hiç kimse sizden ayrılmayacaktır. Sana Kur'an'ı indiren Allah'a yemin ederim ki, Yemen'deki bir dağ olan Berkul Gımada kadar atını sür. Ya Resulallah, bizden tek kişi dahi geride kalmayacaktır. Biz Musa'nın kavminin, ''Sen ve Rabbin gidin ve onlarla savaşın, biz burada oturacağız.'' Maide Suresi 24, dediği gibi diyenlerden olmayacağız. Aksine biz, ''Sen ve Rabbin gidiniz.'' Biz de sizinle birlikte savaşacağız deriz. Canımız işte burada. İstediğin canı al ya Resulallah. Malımız işte burada. İstediğin kadarını al ve istediğin yere ver ya Resulallah. Burada sorulması gereken soru şudur. Allah en güvendiği ve nübüvvet emanetini teslim ettiği nebilerden neden söz aldı? Ya da rasuller? en güvendikleri yol arkadaşlarından neden söz alma gereği duymuşlardı. Amaç, onlara işin ciddiyetini ifade etmek, verdikleri sözün, yüklendikleri görevin ehemmiyetini hatırlatmaktır. İslam davası içerisinde yer almak, hidayet nimetinden sonra insana bahşedilmiş en büyük nimettir. Ve bu nimeti anlayıp hakkını ifade edecek insanlar, ancak ciddiyet sahibi, verdikleri sözün bilincinde olan insanlardır. Bunun ilk gereği verilen sözlerin ne anlama geldiğini bilmektir. Toplum psikolojisiyle söz verip sözlerin anlamını bilmemek ciddiyetsizlik örneğidir. Bu anlamda Müslümanlar olarak verdiğimiz sözleri nefislerimize ve kardeşlerimize hatırlatmalıyız. Ta ki her birimiz ciddiyetle sözlerimize bağlı kalalım. Amelde ciddiyet Allah Subhanahu ve Taala'ya kulluk ciddiyet ister. Onun, subhanehu ve teâlâ, şanına yakışır bir kulluk, ciddiyet olmadan mümkün değildir. Allah subhanehu ve teâlâ, emaneti yüklediği insanı bilinçli olmaya davet etmiş, yüklendiği emanetin ağırlığına dikkat çekmiştir. Doğrusu biz, emaneti göklere, yere ve dağlara sunduk da, onlar onu yüklenmekten kaçındılar ve ondan korktular. Onu insan yüklendi. Çünkü o çok zalim, çok bilgisizdir. Ki Allah münafık erkeklerle münafık kadınları ve müşrik erkeklerle müşrik kadınları azaplandırsın, mümin erkeklerle mümin kadınların da tevbelerini kabul etsin. Allah çok bağışlayıcı, çok merhamet edicidir. ahzab Suresi 72-73 Allah subhanehu ve teâlâ'nın insanı kendiyle mükellef kıldığı emanet Öylesine bir emanet değildir. Hikmet, müminlerin Allah subhanehu ve Teala'nın affına mazhar olması, münafık ve müşriklerin azaba düçar olmasıdır. Sonunda kaybedilecek ve kazanılacak şeyin önemli olduğu işler ciddiyet ister. Bundan olsa gerek, sözler, kulluğumuz ve onunla alakalı mevzular cennet ve cehennemle neticelenmiştir. Hani sizden kesin bir söz almış, ve Tur Dağı'nı üstünüze yükseltmiştik. Size verilen kitaba kuvvetle yapışın ve içinde olanları sürekli anın ki belki böylelikle sakınırsınız. Bakara Suresi 63 Allah Subhanehu ve Teala Beni İsrail'den söz alırken kitaba kuvvetle yapışmalarını bununla beraber içindekileri hatırlamalarını da istemiştir. Buradan anladığımız dünya ve ahiret saadeti olan takvanın ciddiyetle ve sorumlulukları hatırlamayla mümkün olabileceğidir. Allah Resulü ise ciddiyete şöyle vurgu yapmıştır. Allah'ı görüyormuşçasına ona kulluk et. Şayet onu görüyor gibi yapamasan da onun seni gördüğünü bilerek kulluk yap. Buhari, Müslim Bu ciddiyeti temsil edenleri ise şöyle zikretmiştir Kur'an. Kendilerini ne ticaretin ne de alışverişin Allah'ı anmaktan Namaz kılmaktan ve zekat vermekten alıkoymadığı adamlar onu tesbih ederler. Onlar, kalplerin ve gözlerin döneceği günden korkarlar. Nur Suresi 37 Sonuç olarak kardeşlerimize tavsiyemiz. Allah subhanehu ve Teala'ya kulluk ve davaya hizmet ederken işi ciddi tutmalıyız. Bu büyük nimetlere yakışır şekilde hareket etmeli, Esaslarımıza kuvvetle yapışmalı ve birbirimize hatırlatmada bulunmalıyız. Çünkü İslam davası ve kulluk insana Allah tarafından bahşedilen, fakat kıymetini bilmeyenlerin elinden alınacak nimetlerdendir. Allah Subhanahu ve teâlâ, sahabe gibi güzide bir topluluğa şöyle hitap etmiştir. Ey iman edenler! Sizden kim dininden dönerse bilsin ki Allah, kendisinin onları sevdiği, Onların da kendisini sevdiği, müminlere karşı alçakgönüllü, kafirlere karşı onurlu ve güçlü, Allah yolunda cihad eden ve hiçbir kınıyanın kınamasından korkmayan bir topluluk getirecektir. Bu Allah'ın bir lütfudur ki, onu dilediğine verir. Allah'ın lütfu ve nimeti geniştir. O bilendir. Maide Suresi 54 Benzer bir hitabı da tüm insanlığa yapmıştır. Ey insanlar! Siz Allah'a muhtaçsınız. Allah'sa hiçbir şeye ihtiyacı olmayan, övgüye layık olandır. Dilerse sizi götürür, yok eder ve yeni bir halk getirir. Bu Allah'a zor değildir. Fatır Suresi 15-17 Çevremizde bu nimetle müşerref olup, itikadi ve ameli sapma göstermek suretiyle yoldan çıkan nice birey ve topluluğa şahit oluyoruz. Bu kimselerin durumlarına bakıldığında, itikadi veya ameli noktada işi ciddi tutmadıklarını, zamanla yitirilen hassasiyetlerin kurbanı olduklarını görüyoruz. Şeriatın çizdiği bu tablonun şahidi, Türkiye'deki İslami hareketin 30 yıllık seyridir. Vahiy bu konuda iki toplum portresi çizmiştir. Biri, Allah'ın pak elçileri ve onların ashabıdır. İşin ciddiyetinin farkında, sorumluluk duygusuyla kulluklarını yerine getiren insanlar. Diğeri, Beni İsrail'in ve münafıkların şahsında belirginleşen, inancında, amelinde, verdiği sözlerde gevşeklik gösteren insanlardır. İki taifenin de dünya ve ahiret akıbetleri tafsilatlı anlatılmıştır. Her birimiz, talip olduğumuz akıbetin yolunu izlemeliyiz. Allah subhanehu ve Teala'nın rızasına talip olanlar ciddiyet yolunu, Gazabına talip olanlar, gevşeklik ve sorumsuzluk yolunu seçecektir. Selam ve dua ile. Bu yazı, Tevhid Dergisi'nin 15. sayısında başyazı olarak yayınlanmıştır.